üzerinde durulan sürekli raporlar yazılan herkesin bir şeyler söylediği bir konu. Bunda nedeni var çünkü büyük bir farklılık gösteriyor Türkiye'nin performansı bu konuda. Yani kendisine benzeyen, benzemesi gereken ülkeleri düşündüğümüz zaman Latin Amerika'da olsun, Afrika'da, Asya'da, Türkiye'de kadın istihdamı çok düşük oran olarak yüzde yirmilerde kalıyor. E, oysa mesela Brezilya'da, Meksika'da, yani Kore'de e, ve Müslüman olmayan Afrika ülkelerinde çok çok daha yüksek. E, dolayısıyla bu e, her zaman bir e, merak konusu e, ve de bildiğimiz nedenlerden yani kadının çalışmasının belki işte ideolojik olarak tercih etmemiz, kültürel olarak tercih etmemiz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 kriz döneminde yani işte son iki yılda diyelim işlerini kaybedenlerin yüzde sekseni erkek kadınlar Amerika'da mı? Amerika'daki rakamlar bunlar ve de erkekler işlerinde, işlerini kaybediyorlar kadınlar işlerinde kalıyor tabi bunun çeşitli nedenleri var bazıları iyi nedenler bazıları kötü nedenler kötü nedenler mesela kadınların işte daha esnek olması daha ucuza çalışmaları belki ee, i̇yi nedenleri, e, yani kadınlar açısından iyi nedenleri, erkekler açısından iyi olmayabilir, ee, ekonominin e, bünyesini çok hızlı değiştirmesi ve de bu e, yapısal değişiklik e, daha çok e, kadın e, işleri diyebileceğimiz işleri yaratıyor. Yani erkek işleri giderek tasfiye oluyor. E, her neyse bu tamamen bir şey başlangıç olarak ee, bunu bu hafta e, ilgimizi çekmesinin nedeni şu ekonomist dergisinin e, kapağı e, kadın emeğiyle ilişkili bu hafta nedeni de şu e, Amerika ekonomisinde e, ilk defa kadın çalışan sayısı erkek çalışan sayısını geçmiş yani %50, %50 şu andaki durum Tabii bu, bu ya, tarihinde ilk defa yani. Evet evet. evet. Yani evet. tabii savaş sırasında Hı, harice, olabilirdi ama yani şöyle bir olay var Amerika tarihine baktığımız zaman o ilginç 1930'larda yani büyük buhran döneminde bir hareket gelişiyor. Deniyor ki erkeklerin bu işleri ellerinde tutması gerekir. Dolayısıyla kadınları işten atalım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 Evet peki Türkiye'deki bu e, durumu nasıl e, izah ediyoruz? Şimdi evet oraya gelelim. Ona, ona gelmeden önce şunu söyleyeyim. Hı. Hı. Bu, şimdi bu krizin e, bir e, yani çok şey yapıyor tabii kriz birçok şeyleri gündeme getiriyor birçok şeyleri daha, e, daha daha daha e, yani ortaya çıkarıyor. Ortaya çıkardığı şeylerin bence iki tanesi şu. Bir tanesi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 Bu bu büyük bir mister. Evet. Bu durum hiç kimse anlamıyor diyebiliriz ve de herkes biliyorsun anlamayınca kültür kültür diye bahsediyorlar. <gülüyor> yani bu herhalde böyle bir şey gerçekten Türkiye'nin bir bir bir bir şeyi var bir aile yapısı kültürel yapısı işte kadınların bir şekilde.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 Bizim baktığımız perspektif biraz tuhaf bir perspektif. Yani kadın çalışıp çalışmaması, sokakta çalışıp çalışmaması ile ilişkili. Yani para karşılığı çalışıp çalışmaması ile ilişkili bizim istatistiklerde. Dolayısıyla soru şu, Kırsalı terk eden insanlar insanlar geldikleri zaman kente, katabaya neyse... Tarımın dışında iş buluyorlar mı bulmuyorlar mı meselesi? Yani işe giriyorlar mı girmiyorlar mı? Ve Türkiye'de dediğin gibi bu çok düşük. Yani Türkiye'de kırsalın dışında olan yani tarımla uğraşmayan insanlar da kadınların sadece %20'si civarında bir rakam çalışıyor. Çalışan nüfusa oranı yani. Hayır, hayır. kadın nüfusuna oran olarak yani evet, çalışabilir evet. kadın nüfusunu evet, çalışabilir de çalışıyor evet. ee, tarım dışında şimdi bu rakam Evet dediğim gibi çok çok düşük Çünkü yüzde 'ler söz konusu birçok yerde mesela yani bize yakın ülkelere bakalım İspanya'da şu anda yüzde 55 Yunanistan'da yüzde 50 İtalya'da yüzde 50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 biraz büyüyor tabii o diğer yani sistem anlamında o dışarı giden Çin'e Hindistan'a giden tekstilleri edecek kadar da büyümüyor. Evet. Şimdi hizmetlere geçince yani kadınların dörtte üçüne baktığımız zaman aşağı yukarı yani çalışan kadınların dörtte üçüne yüzde yetmiş, yüzde yediş beşine baktığımız zaman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 Bizde sadece 4'te bir kadın. Dolayısıyla eğer Türkiye'de de kadın istihdamı büyüyecekse, bu hizmet sektöründe olacak. Yani bu 4'te bir rakamı yüzde 50ye filan çıkacak. Yüzde evet, yüz bir artış olacak yani. Olması gerekiyor. Evet. Yani, yani eğer, eğer Türkiye'deki kadın istihdamı oranı dünyadaki ne yaklaşacaksa Ama bu dediğim gibi yüzde 50 rakamı hakikaten çok bütün dünyada geçerli.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 Erkekler daha fazla dolayısıyla işte erkeklerle kadın arasındaki fark oradan çıkıyor geçmiş <gülüyor> ülkelerde. Amerika hariç. Amerika'da %50 %50 olmuş şimdi sanayiye rağmen Onur. Şimdi bu şeye baktığımız zaman hizmetler olayına dediğim gibi sadece dörtte birinde kadın var. Kadın istihdamı söz konusu. Fakat hizmetler çok karmaşık bir yapı.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 Yani eğitimin e, çok büyük bir kısmı zaten, evet, özellikle ana okulları filan başta. Evet evet, aynı şey sağlık sektöründe öyle, değil mi? Sağlık sektöründe de işte hemşireler hasta bakışları evet. vesaire, e, kişisel hizmetler aynı şekilde, yani bu bakım hizmetleri diyebileceğimiz şeyler.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 otel restoran kişisel hizmetler bakım hizmetleri ve mali kurumlar yani bankalar vesaire %50'nin üstünde. Şimdi bunlar çok büyük rakamlar e, ve de bunlar eee dolayısıyla e, işte %50'lerde e, tüm hizmetlerde. Şimdi bu sektörlerin bazılarına Türkiye'ye baktı Türkiye, bak, Türkiye e, çerçevesine baktığımız zaman da şöyle bir şey gözüküyor.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 Buralardaki çalışma oranı aşağı yukarı %40 yüzde %50 arası. Yani çok hızlı büyüyen bir sektörde kadın da çok hızlı büyüyor. Ama yandan alışveriş merkezlerinin bir kısmının krizle bağlantılı olarak evet. da kapanması ya da daralması evet. gibi şeyler de var o da ayrı bir konu o yani. da var evet yani burada olanı e, daha biraz daha e, grafik olarak şöyle söyleyebiliriz e, işte içinde e, e, bir erkek bir de yani bir erkek e, kendisinin e, yani dükkanın sahibi olan erkek ondan sonra onun bir çırağı bir de oğlu bir de kuzeni vesaire olduğu bir durumdan çıkıp e, alışveriş merkezindeki duruma geliyor şimdi alışveriş merkezindeki durum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 ee, kadın istihdamı bu sektörde. Hmm. Ee, şimdi Türkiye'de tabii bu dediğim gibi bu rakama bak, bu rakam bulmak çok zor çünkü e, bu rakam şeyle beraber geliyor yani Kasabadaki bilmem lokantaların rakamlarıyla falan beraber geliyor. Onun için karışıyor. Ama Türkiye'deki özellikle dış turizme hitap eden e, ...dışarıdan gelenlere hitap eden... ...bütün Akdeniz kıyısındaki otellere... falan baktığımız takdirde muhtemelen... ...İspanya'daki Yunanistan'daki ne... ...benzer bir istihdam profili... ...göreceksiniz. Orada da işte... ...kadın istihdamı... ...yine %40-%50 gibi gözüküyor. Evet. Sonuç olarak... Diğer ülkelere de e, a, a, farkın gideceğini de azalacağını da söyleyebileceğiz. Evet yani gene bir iki tane daha sektör onun da adlarını söyleyeyim. Mesela banka sektöründe e, Türkiye'de çok hızlı bir büyüme var kadın istihdamında. 10 e, sene önce yüzde kırktan bugün yüzde çıkmış mesela.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 bir kere oturmuş, ondan sonra böyle <gülüyor> granit gibi değişmez, değişmez bir, şey, bir şey değil. değil. E, sonunda muhtemelen ekonomideki bu sözünü ettiğim gelişmeler, e, yani ilk başta konuştuğumuz noktaya doğru, yavaş da olsa bir sonucu getirecek bir hareket getirecek. Peki, çok teşekkürler. Çok çok çok oldu teşekkürler. Hoşçakalın. <gülüyor> Ayşe Bura ve Çağlar Keder'le Sosyal Politika Forumundan.